Merhaba, Bir Söz Küçüğün programında beraberiz. Geçen hafta açık destek için özel bir program çekmiştik yine canlı yayında. Bu hafta yine canlı çekiyoruz programımızı. Ben Gözde, bugün sizlerle beraber olacağım. Ne yazık ki çocuk yapımcılarımız bugün yoklar. Çünkü sınav haftası ve deli gibi sınavları hazırlanıyorlar. Hatta içlerinden biri dün YGS sınavına girdi. Onun için de aslında geçen hafta tabii çok yoğun da eğitim açısından. En kısa zamanda da bu 4 artı 4 ile ilgili bir program çekmek istediklerini dile getirdiler. Ben de buradan onların mesajını ileteyim. Bugün aslında Anadolu Kültür'den Tamar Nalcı bizle beraber. Onunla birlikte Anadolu Kültür'ün çift dili çocuk kitapları projesini konuşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok kısa kendinden bahsedebilir misin? Ee, Anadolu Kültür'den belki. Evet, Anadolu Kültür. Ben Anadolu Kültür'de proje asistanı olarak çalışıyorum. Anadolu Kültür özellikle bölgesel işbirliği alanında ve kent kültürel miras konularında kültürel paylaşımlar üzerine projeler yapan bir kurum. Son birkaç senedir çocuklarla ilgili de bir takım çalışmalar yürütüyoruz. Çocuk hakları ile ilgili. Daha önce bir çalışmamız olmuştu. Evet biz de hatta konuk etmiştik. Evet sizleri. ondan da konuşmuştuk <gülüyor> daha önce. E, bu sefer de Çift Dilli Çocuk Kitapları diye bir projemiz vardı. E, biz sevindik vardı. Anadolu Kültür'ün çocuklarla ilgili bir sürü yayın üretiyor olması <gülüyor> Çünkü geçen sefer çocuk hakları ile ilgili İsveçli kitaplar çok güzel. Yani çocuklar evet. birlikte yapılan bir çalışmaydı, üretilen bir çalışmaydı. O da evet çok çocukların keyifiydi. kendi haklarını öğrenmeleri e, üzerine ...kurulmuş bir projeydi o da. Ve çocuklar kendileri yazar ve çizer olmuşlardı. Evet, o iyi bir örnekti aslında. Hı hı. Peki, örneği de yok Türkiye'de çünkü böyle çalışmaların. Şimdi de aslında yeni bir çalışma var. Evet. Ee, o da çift dili çocuk projeleri. Hı hı. Peki bu proje nasıl başladı, amacı neydi? Ee, çift dili çocuk kitapları e, projesinin amacı tabii ki de... E, ...öncelikle hani Türkiye'deki bu çift dillilik konusunda bir farkındalık yaratmaktı. Özellikle çocukların ana dilleriyle ilişkilerini... ...daha sıcak bir ilişki kurabilmeleri, daha pozitif bir ilişki kurabilmeleri için yapılmıştı. Hani zaten Türkiye'de bugün hala hazırda süren bir ana dilde eğitim tartışmaları var. Buna bir farklı yönden bir katkı sağlayabilmek için yapılmıştı. Çünkü genelde hani bu çok dillilik, çok Hı -hı. kültürlülük aslında hani temel alınması gereken şeyler. Fakat burada biraz öyle yürümüyor. Ee, Bizde için çocukların ana dilleriyle e, yani özellikle ana dilde eğitim alamayan e, çocuklar için azınlık dillerinde böyle kitaplar hazırlamak istedik. Evet, çünkü aslında bir yandan da bu tartışmalar sürerken hep de böyle hani işte kaynakların olmadığı böyle kitapların olmadığı ile <gülüyor> ilgili aslında bir yandan da çocuklara yönelik yani çocukların okuyabileceği birçok kaynak olmuş oldu. Evet. Ee, hangi dillerle ilgili çalışmalar yapıldı? Ee, şimdi biz bu proje için e, Avrupalı 5 yazarın e, ...kitaplarını... E, ...Türkçe, Kürtçe... ...Türkçe, Ermenice olarak çevirdik... ...bunlardan birini de Türkçe, Yunanca olarak... Hı hı. E, ...hazırladık... E, ...bir de bunların yanında... E, ...özellikle ailelere... E, ...ve öğretmenlere de... E, ...hani çift dillilik... E, ...çift dilli okul, okuryazarlık nasıl olur... ...hani çocuklara bu yönde nasıl yol göstermek gerekir diye... ...bir de kılavuz hazırladık... Hı. E, ...bunların içine bir takım oyunlar vesaire ekledik. Evet, kitapların içinde mesela böyle koyu renkli yerler var. Çünkü onlar etkinliklerde kullanılıyor. Evet, onlar kalınır. aslında etkinlikler için, oyunlar için. Hı hı. E, daha çok çocuklarla birlikte o kitapları okuyacak büyükler için biraz hazırlanmış bir şey. Hı hı. E, o zaman şu an üç farklı dille ilgili aslında bir evet. kitap e, hı hı. var. E, peki bu kitaplarla ilgili... Süreci nasıl ilerlettiniz? Aslında kaynaklar hı hı. güzel. Mesela ben kitaplar almadan çok heyecanlandım. Çok da güzeller hepsi. Ee, ve yanındaki etkinlik kitabı da ayrıca çok güzel. Çünkü aslında hem çocuklarla birlikte o kitap okuma etkinliğini gerçekleştirmek hı hı. hem de onu biraz böyle oyun, oyunlarla falan daha eğlenceli hale getiren etkinlikler var. Ee, hani bir öğretmen de mesela bir sınıfında uygulayabilirse bunu alıp hani çok rahatlıkla evet. e, keyifli bir şekilde çocuklarla çalışma yapabilir. Ee, peki nasıl oldu? Hani uygulama alanları bulabildiniz hı hı. mi? Kitap kitapların dağıtım konusunda ee, bununla ilgili tabii ki öncelikle hani bu çift dilli çocuklara tabii ki ulaşması gerekiyordu bu kitapların ee, Türk-Cermenciler için e, sonuçta onların ana dilde eğitim hakları var fakat aslında orada da materyal sıkıntısı var öyle ha. bir sorun var Ermeni okullarında da ee, Türk-Cermenci kitapların dağıtımını Ermeni okullarında gerçekleştirdik. Ee, onun dışında Türkçe, Kürtçe kitaplar için e, öyle bir imkanımız olmadı maalesef. Daha çok sivil, bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşları veya kurumlar üzerinden, çocuklarla çalışmalar Hı -hı. yapan kurumlar üzerinden bunu yapmaya çalıştık. Ee, özellikle hani yani Milli Eğitim Bakanlığı'na vesaire başvurduk bu konuda fakat bir yanıt alamadık. Hı -hı. Ee, o yüzden şimdilik kendi imkanlarımızla dağıtmaya çalışıyoruz. Diyarbakır'a, Mardin'e, Batman'a vesaire gönderdik kitapları. Ee, Yunancalar da aynı şekilde Yunanistan'ı da gitti. İstanbul'da da e, Rumca konuşan çocuklara dağıtıldı. Benim yani okullarından şekilde. bir geri bildirim alabildiniz mi yani çocukların ya da ne bileyim oradaki, kullan oradaki ee, öğretmenler? Dağıtım süreci ilgili. henüz çok yeni başladı bu Hı -hı. hafta içinde. Dağıttık o yüzden e, öyle bir geri dönüşümüz henüz olmadı. Hı -hı. E, ama bekliyoruz. Evet, şey aslında Ermeni okullarındaki materyal eksikliğine Hı -hı. iyi bir katkı sunmuş. Aslında Hı -hı. Kürtçe ile ilgili de çok büyük bir materyal eksikliği de var. Bir de aslında Tabii. şimdi materyalin kullanılamaması ile ilgili de bir süreç evet, oluşmuş. aslında evet çünkü diğer tarafta aslında hani alın dilde eğitim hakkı var ve aslında her şey tamam gibi görünse de orada da okula materyal kitap sokma sıkıntıları var diyebiliriz diğer taraftan Kürtçe içinde hani hem bu zaten Kürtçe eğitim veren bir okul yok e, fakat Türkçe e, konuşan çocuklara ulaşabilmek için de biz okullara giremiyoruz. Öyle bir sıkıntımız var şu anda. Bir de kitapların özelliği hani benim en çok dikkatimi çeken şey Kürtçe, Ermenice, Kürtçe, Türkçe Ermenice, Türkçe kitaplar ve aslında hani mesela Kürtçe bilmeyen ya da mesela bir şekilde unutmuş tabii. ya da hani e, bazıları çünkü yazı dilini biliyorlar ya da hiç hani Kürtçe bilmeyen çocuklarda hani o çocukların hep birlikte aslında keyifle okuyabilecekleri ve birbirlerini aslında Hı -hı. orada ne demekmiş falan diye hani Hı -hı. De biraz biz önceliği hani çift dilli çocuklara <Gülüyor> evet. verdik ama tabii ki zaten kılavuz da o şekilde <Gülüyor> hazırlanmıştı mesela Türkiye'de konuşulan diller bütün diller evet. hakkında bilgiler var ya da kullanılan alfabeler ee, iki dillilik nedir çift dillilik nedir hani çift dili olmayan çocukların da sonuçta hani Türkiye'de birlikte yaşadıkları diğer çocukları anlamaları için ya da onların dillerinin ne olduğunu bilmeleri için bir şey. Ya aslında fırsat. evet materyal hem böyle bir Hı -hı. çocuklar için bir kitap okumak için bir kaynak ama onun dışında aslında birçok mesaj yani şey de veriyor çocuklara ve bunu yani. böyle direkt de vermiyor. Hı -hı. Aslında o farklı dilleri görmek o alfabeyi tanımak, tanımak falan da çocukların aslında hani birbirlerine belki anlatmalarını sağlamak hani kendileri Hı -hı. arasında da bu iletişim sağlamak oldukça önemli hani eğitim açıdan da çok önemli çünkü bir yandan da hep bu hani çift dillilik ya da işte anı hani dilde eğitim konuşulurken de çok önemli bir nokta. Hani bu çift dille eğitim sürecini evet. gerçekleştirmek, çocukların hani e, aslında çok daha fazla katkısı olması. Hani Hı -hı. sadece illa anı dillerini ziyade başka dilleri öğrenmelerini de kolaylaştıran bir süreç oluyor. E, şimdi bir ara verelim. Bir şarkı e, e, dinleyeceğiz. Ve Aramızda konuştuk bu arada. Biz de çok çalıyoruz aslında ama aklımıza Tamar'ın da aklına geldi. <gülüyor> Kardeş türkülerden çalalım dedik. Evet. Ee, Çocuk Haklı Album'dan biz çok çalıyoruz. Onları konuk da etmiştik. <gülüyor> ee, biz yine oradan bir şarkı dinleyeceğiz. O zaman hep beraber şarkımızı dinleyelim. Sonra tekrar biz buradayız. Haydo, haydo, haydo, haydo, haydo, haydo, haydo, jam. Haydo, haydo, haydo, haydo, haydo, haydo, haydo, jam. Haydo. Un poco de Saare turi, hai ma tsare nin jan eri ira dunin chuur haido haido haido haido haido haido haido haido haido haido haido haido haido haido in ina se ya ga ei don chiga machi te mamu sirde de tsuwa ga zu ya ri mamu babu n ka ti Nai <speaking in> donure <foreign language> <speaking in foreign language> Do, high do, high do, high do, high do. Evet, keyifli bir şarkının ardından tekrar birlikteyiz. <gülüyor> ee, Anadolu Kültür'den tamarnalcı ile birlikteyiz. Çift dilli çocuk kitapları hakkında konuşuyorduk. Onların çalışması hakkında konuşuyorduk. Ee, bir yandan e, şarkımız dinlerken bir yandan kendi aramızda da sohbetimizi devam ettirdik. Ve ben aslında şeyi öğrendim. E, bir tanıtım günü olmuş bu çalışmalarla <gülüyor> ilgili ve etkinlikler yapılmış. Biraz ona bahsedebilir misin? Ee, bu yılki, yani geçen yapılan TÜYAP e, kitap fuarında bir etkinlik düzenlemiştik. E, oraya e, Hollanda'daki Tilburg Üniversitesi'nden Doktor Kutla Yağmur gelmişti. Çift dillilik, uh -huh. çift dille eğitim üzerine çalışan biri. E, bununla ilgili bir etkinlik panel düzenlemiştik. Ee, ve orada ilk aslında kitapların dağıtımını Hı -hı. başlatmıştık. Ee, daha sonra da bir tanıtım günü gerçekleştirdik. Ee, fakat daha çok Ermeni okullarında ee, Ermeni okulları için bir tanıtımdı. Ee, okullardan birinde gerçekleştirdik. Ee, bu şekilde Böyle, şimdilik. şimdilik e, <gülüyor> aslında yavaş yavaş ilerliyor. Evet yani farklı yerlerde kitapların tanıtımıyla ilgili yazılar da çıktı Hı -hı. Ee, gazetelerde vesaire. Ee, bir Çok yandan da de. belki hani bizi dinleyen hani öğretmenler olabilirler ya da herhangi bir şekilde Hı -hı. bu konuyla ilgilenmek isteyenler. Çünkü yargılaştırılması için aslında elimizde bir kaynak var ve hani evet. aslında çocuklara ulaşmasını istiyoruz. Hı -hı. Ee, bir yandan da hani yetişkinler için ya da eğitimciler için de bir etkinlik kitabı da var. O yüzden belki dinleyicilerimizden eğer böyle bir şey olursa nasıl ulaşabilirler? Mesela ne yapabilirler? E, bize mail atabilirler, arayabilirler, gelebilirler. Zaten web sitemizde tüm iletişim bilgilerimiz var. E, çünkü kitapları yani ücretsiz bir şekilde dağıtıyoruz ve bizim de istediğimiz elimizden geldiği kadar çok çocuğa ulaşabilmesi ve etkinlikler yapılabilmesi. Hı hı. O yüzden aslında. O yüzden evet. Buradan da bir duyuru olmuş <gülüyor> olsun bu kitapları ulaşmak için. Çünkü bir yandan da çalışma devam ediyor hı hı. ve yaygınlaştırma Tabii. ile ilgili hala bir hedef de var. Hı hı. Ee, yani aslında mevzunun önemi, yani bu çift dil mevzusunu konuşurken aslında ne kadar çok bu konuyla ilgili hani kaynak üretmek ve üretmek etmek <Gülüyor> ve bir şekilde aslında bunların hepsi e, bir de bir işer çünkü genelde konu hani politik bir zeminde tartışılıyor ama çocuğun evet. yararı çocuğa bu hani e, çocuğa yararı ne olacak ya da çocuk ...çocuğu merkeze alarak tartışmalar genelde yürütülemiyor. Ve hani o yüzden de tıkanıklar çok daha fazla. Ee, aslında bu hani kitaplar ve kaynaklarda çok önemli. Yani çocukların aslında... ...ben mesela çok merak ediyorum. Hani Hı -hı. E, umarım da denk gelebilirim. Çünkü hani bir etkinti o çocukların o kitapları gördüğünde... ...hani o dili hiç bilmeyen Hı -hı. bir çocuğun... ...farklı bir... ...hani o dili görüp onun Türkiye'de konuşulduğunu bilmesi... ...arkadaşının Hı -hı. onu e, aslında biliyor olması falan... ...hani bunların hepsinin aslında yaşamaları... ...hani çocukların... ...hani çocukları söylemekten hani bir şeyleri çok daha önemli. Önemli tabii yani o... Ee, özellikle hani çift dilli çocukların e, hani ana dillerini konuşamamaları, eğitim görmemeleri vesaire onların üzerinde yarattığı baskı e, bu ana diliyle hani, pozitif bir ilişki kuramamasına sebep evet. oluyor. Ama onlara bu gibi kaynaklar sağladığınızda ya da e, çift dilli olmayan çocuklarla birlikte mesela böyle etkinlikler düzenlense ve hani birlikte bir takım mesela okuma etkinlikleri yapsalar ve... E, ...yani daha barışık olabilecekleri... Evet. E, ...bir şeye geçmiş oluruz. Evet. E, yani şey... E, çocuk o zaman belki de... Hani ...çocuğu daha merkeze alıp çocukların ne istediklerini de... ...daha net görebilmiş oluruz. Genelde aslında... Hiç ...bakmıyoruz oraya yani. Çocuk ne yaşıyor... ...nasıl şey yaşıyor orada hani... ...diye... E, ...kendi an diliyle nasıl bir ilişki kuruyor... ...ya da bir süre sonra acaba bir... ...baskıya uğradığı için aslında onu bir şekilde... ...kendi kendine de hani sıkıntı yaratıyor mu falan... ...bunların... Uzaklaştırıyor aslında... belki... ...negatif etki bırakıyor. Hı -hı. Daha... Olumsuz anıları oluyor evet. fakat böyle bir çocuk kitabıyla belki işte başlarsak hı hı. aynı şekilde hani çift dilli dediğimiz gibi biraz önce olmayan çocuklar için de çok önemli evet. bir adım. Yani o işte gerçekten o dilin Türkiye'de konuşulduğunu görmek, o dil konuşan çocuklar olduğunu bilmek ve onlarla birlikte bir iletişim kurmalarını sağlamak açısından evet, önemli. önemli. Ee, umarım da hani daha fazla yere de e, bu çalışmada ulaşacaktır e, diye düşünüyorum. Az önce yine Sohbet ederken aramızda ilk projeyle birleştirilen bir çalışma da keşke olabilse bir ufacık bir fikir gelmiş. Evet. Gerçi şu an netleşmemiş ama o da güzel olur bence. Yani çocuklarla keşke hani ulaşılabilse gerçi bir takım sıkıntılardan bahsetsin ama hani alfabe ve yazma ile ilgili. Evet yani ilk projede çocuklar kendileri bir takım görseller vardı. Çocuklar hani bir hatırlatma olsun. Evet tabii <gülüyor> ki. Görseller vardı çocuklar onlara metin yazmıştı ve o bir kitap olarak basılmıştı. Ya da metin vardı çocuklar onun... ...çizimlerini yapmışlardı. Bunu hani evet bu projeyle birleştirdiğimizde... ...çocukların ana dilinde yazması gibi... ...bir takım hani sohbetler geçmişti aramızda... ...fakat yine bu eğitim sıkıntısından dolayı... ...ana dilde eğitim göremedikleri için... ...sadece hani konuşa, konuşulu, konuşuluyor mesela ana dil... Hani yazmayı bilmiyorlar... ...ya da yazsalar bile bir şey dil bilgisi... ...zemini olmadığı için... Hı -hı. ...öyle bir eğitimden geçmedikleri için biraz imkansızlaştı. O zaman biz bu projeyi dileyelim. Çünkü olabilecek evet, bir e, sistem oluşturuyor. Tabii neden olmasın. Değil değil Onun e, zemini oluşturulursa tabii ki yani çocuklarda ana dillerinde yazabilecek e, ...duruma gelirlerse tabii ki... Evet, ...o zaman <gülüyor> evet. Harika olur. Çocukların katılımıyla da... Hani ...hem kendilerinde yazdıkları... Hı -hı. ...hem de kendilerinin ürettikleri evet. materyallerimiz olur. Hı -hı. E, süremizin yavaş yavaş... ...sonlarına geliyoruz. E, belki bir şarkı... ...daha dinleriz eğer vaktimiz kalırsa. Son olarak senin hani söylemek istediğin... ...projeye dair genel hani projenin önemine... ...ve yaygınlaştırması ile ilgili... Hı -hı. E, ...bir şeyler varsa... E, ...çünkü bu konuyla ilgili... Hep çabanız var yani Anadolu kültürünün hangi çocuklara yönelik var ama genel olarak Anadolu kültüründe aslında hani önemli istediği evet. konular e, belki oradan de senin aklındakilerle <gülüyor> bitirebiliriz sonra ee, belki bir şarkı dinleyip bitirirken belki hani aslında bahsettik ama onu tekrarlayabilirim yani bu kitapların hani mümkün olduğu kadar çok çocuğa ulaşması ve bizim e, bunu her yere aslında götüremiyor oluşumuz e, birazcık hani bizim için. Ee, bir şey hani sorun hı hı. Ee, o yüzden aslında herkes elinden geldiği kadar hani bununla e, ilgilenebilirse belki hani okul değil ama okul dışında da bu gibi etkinlikleri yapabilecek insanlar özellikle bize ulaşsalar mesela e, çok çok e, ...iyi olur ve kitapların dağıtımı için. Çünkü böyle ne yazık ki... hani ...genelde böyle şeyler kilitlendiği zaman... <gülüyor> hani ...bürokratik ya da başka türlü yollardan... ...aslında o bireysel çabalar ve isteklerle... ...gerçekten inanılmaz şeyler yaşanabiliyor. Ve Türkiye'de ne yazık ki böyle bireysellik, <gülüyor> bireysel... ...bir şeyler ilerlemesi daha kolay oluyor. E, bireysel ilişkiler. O yüzden dinleyicilerimizden... ...böyle bir şey bekliyoruz. Bir de şey aslında... Paylaşmak istedim. Ee, ayrıca yine sizin bir çalışmanız kapsamında Sözkü Çin Programından üç arkadaşımız Ermenistan'a gitmişti aslında evet. o animasyon atölyesiyle ilgili. Hani orada da aslında onu gördüm. Yani o yaşamaları hani bir sürü programa konu olarak genelde bu konuları onlarla birlikte konuşmak, bir sürü şey çok daha farklı oluyor yani o yüzden hani bu konularda üretim, her türlü proje, kaynak, materyal çocuklar Hı -hı. için çok fazla şey ifade ediyor yani hani e, onu görmeleri, yaşamalarına ayrıca bir e, şey yani aslında bu hani tutum değişimi ya da bilmem ve değişimi gibi bir şey çocuklarla bir şeyler hedefliyorsak ...ya da en azından sorgulamaları ile ilgili bir şey geliştiriyorsak Hı -hı. daha böyle hani bir şeyler mesaj vermek yerine e, daha ee, yaşatarak, yaşatarak, onları, onları da buna dahil ederek, bu süreçte evet. dahil ederek. O zaman çok teşekkür ediyoruz Anadolu kültürede çocuk hakları alan ve çocuk çalışmaları alanına da böyle bir kaynak sağladığı için. Biz teşekkür ee, ediyoruz. Ayrıca programımıza konuk olduğumuz <gülüyor> için de ee, programımızın sonlarına geldik. Yavaş yavaş programımızı kapatalım ve e, az önce yine kardeş Türklerin çocuk hakları albümünden bir parça daha dinleyelim. E, haftaya tekrar e, görüşmek üzere. E, umarım bu sefer e, sınavlardan. Kurtulurlar ve çocuklar program, <gülüyor> mikrofonun başına geçerler diliyorum. Ee, Hoşçakalın. Güneş'in ilk ışıklarıyla açık sokağa. telaşlı gürültüsüyle yolunu kesecek bir okul bahçesi. Solmuş formaları ve boyasız kunduralarıyla selamlayacak çocuklar seni. Kızların perçeminde bir bahar, vitrin çatlatır oğlanların afacan sesi. Kavgalar, oyunlar, sefer tasları, Şehirler yıkar, Şehirler kurar çocukların neşesi. Her çocuk biraz eşkıya, biraz umuttur yakından baktığında. Çok yaşayın çocuklar ama yaşamayın bizim gibi. Siz çok yaşayın.